Öykülerimiz Öykülerimiz Ankara'da yedim taze meyvayı Ah yalan dünya Sen bir varsın Bir de yoksun Ne yazına güven oluyor, Ne kışına bir de aralara sıkıştırılmış doyumsuz baharların verdirsin. Baharın ilkinde yağmurlar mükemmel. Kendini göstermeye utanır sanırsınız. Ama damakta tadı kalır. Baharın sonunda ise alabildiğine cesur gelir yağmurlar ki ta üşüyene kadar. İşte hayat bu dört mevsimden ibaret sanki. Dünya hali işte bu. Her gün yüzlerce doğum, yüzlerce ölüm akıp geçer zamanın içinde. Yıl 1924. Ankara'nın Keskin ilçesinde bir erkek bebek dünyaya gelir. Adını Sefer koyarlar. Ak kundaklara sararlar. Kulağına ezan okurlar. Elden ele dolaşır Sefer. Her bir kucakta yumak yumak dua okunur. Masumluğuna, temizliğine. Allah hayırlı uzun ömür versin yavrum. Allah analı babalı büyüsün. Tarihin bahtını açık olur inşallah. Bebeydi sefer. Açardı ağzını ve rızkını beklerdi Mevlas'ınla. Sonra emekledi. Sonra yürüdü minik ayaklarıyla. Koşmayı erken istedi ama düşüverdi. İlk düşmesinde hissetti hayatı ve yaşamayı. Her düşmede biraz daha öğrendi ayakta kalmayı. İlkokulu köyünde okudu Sefer. Kara lastikleriyle köy yoluna bata çıka tamamladı beş yılını. Zekiydi, okumak istiyordu. Bak Rüsten Bey, bu olanı okutmalısın. Bu çocuk kasabadaki okula Öğretmen Bey, haklısın. Ben bilirim Sefer'im ama elde avuçta yok işte. Keşke imkanım olsa da okutsam seferimi. Artık bana işlerimde yardımcı olacak o. 15 yaşından sonra ailesinin bütün işlerini üstlenir sefer. Güçlüdür, kuvvetlidir. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Anasını, babasını ahir ömürlerinde rahata kavuşturmuştur. Hanım senden Allah razı olsun. Ne hayırlı bir evlat doğurmuşsun. Ateş gibi bir şey oldu vallahi. Şunu alıp şuraya koyan desem bir bakmışım oğlu vermiş. Aman efendi, maşallah iyi ver. Seferimin bir eşi daha yok bu köyde. Tek korkum göze gelmesin. Tövbe de Hatun. Azından yel alsın süpürsün. Biricik oğlu mu Allah korusun. Yirmi yaşına gelir. Ne delikanlı olmuştur ama. Yollarında bekleyenler mi? Derdi arkasından ayılıp bayılanlar mı? Namileri avucuna sıkıştıranlar mı? Hiçbirine dönüp bakmaz Sefer. Seyfli köyünden Hatice'ye ısınır yüreği bir de. Hemen ister anası babası. Söz kesilir, düğün dernek olur. Evlenirler hemen ciddi. Her şey iyiydi. Hoş. ...dişini tırnağına takıp... ...daha bir gayretli çalışmaya başlar. Artık yorulmak için... ...daha çok sebebi vardır çünkü. İlikleri ne kadar yorulup... ...akşam eve geldiğinde... ...güler yüzlü bir hatun tarafından... ...karşılanmak kadar... ...büyük bir nimet yoktur artık Sefer için. Lakin... ...dedik ya... ...şu üç günlük dünya dört mevzir. Her sonbahardan sonra elbet kış gelecek... ...kanun dönü... ...seferin kışı çok erken... Ve şiddetli bir kış olur. Evlendikten üç ay sonra Sefer güçten düşmeye, acı acı öksürmeye başlar. Sefer, bu öksürükler pek hayır alamet değil. İstersen bir kasabaya inelim. Hatun sen merak etmeyesin. Bana bir şey olmaz korkma. Olmaz da Seferim, sen yine de git. Git de için bir rahatlasın. Tamam. Giderim üzülmesin. Bu öksürükler gerçekten de hiç iyi değildi. Bu ince hastalık veremdi. Çaresi bulunur muydu acaba? Kasabanın yolu düzlenir, sefere ve yanındaki taze gelini. Doktor bey, bir çare bulun ne olur? Bak bacım, sabırlı ve güçlü olacaksınız. Biz elimizden geleni yaptık. Artık Allah kerimdir. Kız yaz. Göz yaşlarını yüreğine akıtarak bakar Sefer'in yüzüne. Daha beş ay önce evlendiği daha gibi yiğit şimdi ne haldeydi? İsyan etmemek için, feryadını haykırmamak için yumruğunu sıkar. Yumruğu gibi kalbi de acıdan katı kesilir. <gülüyor> Doktor ne söyledi? İyi olacakmışsın Sefer'im. Hem de eskisinden çok daha iyi. <gülüyor> Şu keskinin arası Arasına kara duman durası Çok doktorla gezdim Yokmuş çaresi Söyleyin anama Aferin Anam ağlasın beydim. Anamdan gayrısı Yalan ağlasın Sazım, Boşa çiğnemişim trene bindim de, tren salladı. Zalim doktor ciğerimi elleri. İyi olursun dedi, geri yolladı. Söyleyin anama, anam ağlasın, anamdan gayrısı yalan ağlasın. Anamdan gayrısı Sefer. Gencecik yiğit delikan, Bereme yenik düşer. Arkasında tazecik gelinini, Ciğeri evlat acısıyla dağlanmış, Hayatın iyice yorgun düşürdüğü, Yaşlı anasını babasını bırakır, Ve sevenleri ardından, Türkiye bu koyverir. Ankara'da yedik taze meyveyi, Boşa çiğnemişim yalan dünyayı, Eskinden de sildirmeyin künyeni. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası, yalan ağlasın. Trene bindim de, tren salladım. Zalın doktorda ciğerim elledi. yolladı söyleyin anama, anam anam ağlarsın anamdan gayrısı yalan alır söyleyin kardeşçe Çalsın sazımı Koyup da gidiyom Körpek uzun. Radyo için uyarlayan Hülya Akar Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Sefer Zafer Kara Sefer'in hanımı Şermin Çetinkaya Sefer'in babası Mehmet Can, Sefer'in annesi Selda Atalay, Köylü kadın Venhar Saroğlu. Köylü kadın Ayşegül Uçar, Öğretmen Ömer Baykar, Doktor Talha Bora Öge, Prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri, Yöneten Ferman Karaçam. Müzik